Ağzı Allah'tan Şeytan'ın Rjim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selamü ala Ya Allah ya mu'in ya hennanu ya mennan ya kerim ya gaffer ya rahim ya rahman cid 2 sayfa 28 <gülüyor> el mektubu s-samine aşar ile şeyh cemaleddin nakörih 8. mektup Şeyh Cemalettin'in Nahuri'ye yazılmıştır. Fi beyani nasibi ulemâ-i zâhir. Sadece kitapla yetinen, sadece ibareden anlayan alimlerin nasibi nedir? Ve nasibil ulemâ-i râsihîn ilimlerde, kitabı ilimlerde, kitapla elde edilen ilimlerde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 Bu meselelere dokunma ile alakalı sorulan birtakım sorulara cevap hakkındadır. Hacı Mehmet Paris'e Kuddises Sirru fasl hitabında diyor ki: Hazreti Ali Kerimullah ve Ceyye dediler ki: Sen Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in damadı olman hasebiyle sen Peygamber Efendimiz Ali Vesselam'a daha yakın bulunuyorsun.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 Ama şu kadarını bilin dedi Resul-i Ekrem s.a.v. bir deryadır buyurdu Bir bahr-i muhittir Yani bir okyanustur o Neticede herkes kabiliyeti kadar Herkes sahip olmuş olduğu meleke kabiliyet kadar Resul-i Ekrem s.a.v.den istifade eder Bizim tabirimizle Çeşmeye değilim kova ile gelen kova kadar su alır Bidonla gelen bidon kadar alır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 الْعُلَمَاءُ وَرَسَتُ الْاَنْبِيَاءِ الْعُلَمَاءُ وَرَسَتُ الْاَنْبِيَاءِ Alimler, peygamberlerin varisleridir. Alimler, peygamberlerin varisleridir. Sözü, sözü kafin yeterlidir. فِي مِدْحَةِ الْعُلَمَاءِ Alimlerin met hakkında, bu söz yeterlidir. El ulema'un veresetü'l enbiye'i fi midahatü'l Alimlerin değer ve kıymetini ifade etmekte, aham bu söz yeterlidir. Ama affedersin bu söz o kadar dişi bir, yani söz ki yani o kadar yavruluyor ki, o kadar yavruluyor ki gidiyor da gidiyor, gidiyor da gidiyor, gidiyor da gidiyor. Memrabbani kudus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 tek bir sünnette açığı olsun tek bir sünnette açığı olsun bu hala tecelli makamlarında buyuruyor Cenab-ı Celle Celaluhu'ya ulaşmış sayılmaz buyuruyor tecelli ilerle meşgul olan salik hala yoldadır o tarikat emzii emiyor demektir diyor yani ne olacak peki 6 yönden tamamen resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kopyası gibi olacak diyor Alimler, peygamberlerin varisleri derken burada bir kaliteden peki bayis var. O kaliteyi, o çıtayı, tutturamayan peygamber varisi olması mümkün değil. Rahmetli Mahmut Bayram Ali himmet bir adamdı. Allah gani gani rah rahmet eylesin. Bir de Fatih Camisi'nde Hüsrev Efendi diye bir Osmanlı'nın son derseamlarından bir zat vardı. Hüsrev Efendi İngilizlerin İstanbul'u işgali zamanında Belinde iki tane barabelli tabancayla, iki tane barabelli tabancayla Fatih Camisinin içerisinde hala ders okuyordu, okutuyordu, hala ders okutuyordu. Fatih Camisinin gövdesine bakın, oyuklar var. O oyuklar tabiat aşımı değil onlar. İngilizlerin açmış oldukları yaylı ateşidir onlar. Yaylım ateşiyle ee, o şeylerden taşlardan kopan parçaların çukurları onlar. Ahmetli yaşartuna Yaşar, göre hocadan dinlemiştim bunu. Biz de içeride diyor Hüsnü Efendi'nden diyor, e, usulü fıkıh ilminden telbih ve tevzi okuyorduk diyor. Dışarıda İngilizden iskarpi sesleri içeriye geliyor diyor. O şartlar altında okuyorlardı kardeş, sen hala Kur'an okumasını bilmiyorsun.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 dernekleri var dünyada. Balinaları tekrar e, hayata kazandırmaya çalışıyorlar. Peki İslami ilimler, peki göç de gidiyor. Cemaat, yangının bizim eve gelmesine iki ev kaldı diyeceğim ama o iki ev elli sene önce söyleniyor. Şimdi ateş, çatıyı yakıyor cemaat. El-Gulemâ-u Varasetul Enbiyyâin Alimlerin peki, alimler peygamberlerin varisidir sözü kafin yeterlidir Fi dihatul ulemai alimlerin kadir ve kıymetini ortaya koymakta yeterlidir ve ilmul veraseti miras yolu gelen ilim var ya ve ilmu şeria bu şeriat ilmidir bu Peygamberler, Resul Ekrem Salla Selam buyurdu gibi altın, gümüş miras bırakmıyor. Peygamberler ilim bırakıyor, irfan bırakıyor. Onların bu noktadaki varisleri alimlerdir ve ilmul varaseti, miras yolu kalan ilimler, bu ilmüş şe şeriati, şeriat ilmidir. Şimdi şeriat işte sadece fıkı anlamında kullanılıyor ama. Bu kelime sonradan ihtas edildi, Resul-i Ekrem ve, sellem, ve sahabe döneminde şeriat sadece fıkıh ilmi değildi. Tefsir, fıkıh, hadis, İmam-ı Azam Ebu Hanife efendimizin El Fıkkul Ekberi vardır. İsmi işte büyük fıkıh kitabı demektir ama, işini okuduğunuz zaman hep itikadi meseleler vardır. Bazı kelimelerin anlam ve kavram çerçevesi zamanla daralmıştır, şeriat ilmi. Yani Kur'an'la ve Muhammed Mustafa'ya temas eden bütün ilimler. O ilmu şeriatı fe innehu Şeriat ilmi huvellezi'' öyle bir ilimdir ki ''Bakıye minel enbiya'yı aleyhmus salavatü ve teslimat'' Peygamberlerden arda kalan ilim Şeriat ilmidir. Böyle bir tarif buraya koydu.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 İkisi de namaz kılmıyor mu peki? Kılıyor. Veya iki tane efendim yani mücahit düşün savaşta savaşıyorlar. Birisi bambaşka bir ehaletle savaşıyor. Sanki o savaşmıyor. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam savaşıyor. Öbüründe ise gurur, kibir, insanları beğenme arzusuyla bir savaş duygusu var. İkisine sen peki aynı notun mu verirsin? yo, yo.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 Namrabbanın tabiriyle mevcut akılla bunları anlamak e, yeterli olmuyor. Aklı maaş dediğimiz bu bizim kafadaki akıl ancak yemekten işmekten anlar. E, bunları anlamak için aklım maaş lazım diyor. Tasavvuf ve tarikatın e, yani, e, özünü, mantığını, temel hikmetini anlamadan, anlamadan, anlamadan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 bir meal hastalığı aldı gidiyor milleti peki. Naalle Müslümanlık olmaz. Naalle Müslümanlık olmaz. Naalle Müslümanlık olmaz. mealden fetva verilmez. Hatta İbn Abidin'in belirttiğine göre, eee, tefsirden bile fetva verilmez. Çünkü ayetin nasih'i var, mensuhi var, mücmeli var, müşkülü var, huşu var, bu var. Ne anlarsın işte? Anladığın kadar işte zahiri ve çıplak bir mana. O kadar bu Kur'an, bu Kur'an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 <gülüyor> Rahmetli Elmallah Hamdi Yazır Efendi'nin kardeşi vardı Allah gani, gani rahmet eylesin Mahmut Yazır Efendi diyor ki Beşiktaş'taki Kaptan Asi camisine gidiyorum akşam namazlarına diyor. Bugün bir, bir ihtiyar bana dedi ki ağabeyin gururlanmasın söyle bana dedi ben dondum kaldım ya ben ne Abimin yanında ben biz Osmanlı nesliyiz dedi. Büyüğümüzün yanında ya böyle elimizle burnumuzu da tutamazdık biz. Edep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 Allah Allah bu ne iştirdim ya, bu adam nereden ne haber alıyor peki, gene öyle işte bir iki böyle işte söyleyimi söylemeyim arasında gidiyorum geliyorum, gidiyorum geliyorum, gene kale almadım Ve üçüncü gün dedi ki bana evlat biz ne dedik sana, söyle abine gururlanmasın, baktım bu pabuç pahalı, Artık susmanın bir anlamı kalmadı. Gittim çekine çekine ezile büzüle vesaire. Abim tefsirini yazıyor dedi. Abi dedim. A -a -a -a -a Abi baba bana bir, bir amca dedi ki abin gur gururlanmasın. A -a Abi yanlış anlama dedi vesaire. Sıkıla büzüle böyle işte kanter içerisinde kalak bunu söyledim. ellerine şöyle koy dedi ki.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 İşte bir nefis bir şeyler üfledi ona o an. Senin kitabın bir tane olacak, sen eşsiz olacaksın, doğru budur. O havalarla o da işte ha babam be babam yazıyor vesaire. Söyle abine gururlanmasın diyor. Bu tefsir bu. Hala da yani geniş geniş konuştuğu ayetlerde adam aşılamıyor. Ama Ömer Nesli'ye bilmem Rahmetli'nin buyurduğuna göre... Ee, i̇lk 5 cildinde güzel gidiyor Son peki yani 3-4-5 cildinde neyse Biraz böyle yani muhtasar Kısa kısa kısa kısa, kısa mana vererek Ayetleri geçiştiriyor Çünkü diyor tefsirini tamamlamadan diyor Öleceğinden korkmuştu diyor. Ve işi biraz hızlı tuttu Tefsir bitti Elmalı vefat etti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 liyeddebberu liyeddebberu ayatihi ve liyetezekkaru ulul albab bu indirdiğimiz kitap diyor cenab Hak Celle Celalı. çok çok mübarek ve muazzam bir kitaptır ama niye liyeddebberu bak burada burada linguistik bilim var Allahu Teala liyetefekkeru demedi liyeddebberu da düşünmek peki li liyetefekkeru da düşünmek demektir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 ayetin arka arka arka arka arka arka arka arka arka arka arka anlamlarını tespit edesiniz diye bilesiniz diye sen malde ne yapıyorsun peki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 Bu adamlar hikayem okuyor ya. Tasavvuf ne? Tarikat ne? Bunun mantığı nedir? Felsefesi nedir? Hikmeti nedir? Sistemler nasıl çalışıyor vesaire. Bunu görmeyelim ondan sonra. Anlamayalım. Sen kalk İsmail Hakkı Bursevi hakkında ileri geri konuş. At tut bilmem ne vesaire falan filan. Bak ismi mühim değil. İhvandır yani. İnşallah derslerinde muntazam yapıyordur. Bir efendim alim ismi mahfuz kalsın. Ruhul Beyan tefsirini muhtasar iktisar etti ama İsmail Hakkı Bursevi dargın. Çünkü bu yaramaz bu bilginin işe gereği yok. Doğru doğru, budur. Oraya at, buraya at, oraya at, buraya at vesaire. Ve Ahmet ve Ömür nasıl bilmen derdi ki? Eskiden derdi her Osmanlı vaizinin elinde Ruhul Beyan tefsiri vardı. Ve halk Ruhul Beyan tefsiriyle yetiştirildi.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 param yok ki üç takım aldım dedi, gerisi denize döküldü, haber? neredesiniz, kedini muhafaza et, köpeğini muhafaza et, kümesteki tavuğunu, horozunu muhafaza et, bilmem neyini, sevgilin sana verdiği, işte saçının telini muhafaza et, mendilini koklamadan uyumazsın peki, senin veya benim neyse, adın ne, adın ne, şu ilmin peki senin nazarında sevgilinin, efendimiz bir saçının telikada değeri kalmadı mı? Kimse bugün kalkıp da büyüklüğü oynamasın. Büyüklüğün de bir çıtası vardır, bir kriteri vardır. Varsa tamam mı konuş, yoksa vıdı vıdı vıdı yapmanın anlamı yoktur. Yerin altından şahsen yürümeye imkanım olsa hiç toprağın üstüne çıkmam. Yer faresi gibi yerin altından gezerim ben. Benim varlığım da günah oldu ya.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 kafan yetmiyorsa de, de ki bu bizim işimiz değil ama büyüklere karşı e saygımız hürmetimiz sonsuzdur de tam al başını git. İza aradallahu abdi hayran, ja'alo al-musaddikin lil fi ma kalu ve in an idrak Teala eğer bir kuluna mevla bir kuluna iyilik yapacaksa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 Neredeyse Kur'an olacak o kadar o kadar isabetli o kadar Mevla'ya yakışık sözler resul ve Selleme yakışık sözler vesaire sanki ayet diyor ya Ulema, o adam diyor ki Allahu Teala bir insana eğer bir iyilik murat ederse Evliyaullah'ın Mevla'nın dostlarının söylediklerini tasdik noktasında onu bir numara yapar.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 ''Eğer tasdikim var ise'' ve ''velev ki o alimin söylediğini anlamasa bile'' anlamasa bile ''Bunu kim söyledi diyelim'' ''İmam-ı Rabbani söyledi'' ''Kim söyledi bunu?'' ''Diyelim ve emsali kim var ise'' ''Ondan sonra o söyledi veser'' ''Ehlam ve sehlen'' ''Deyip peki'' ''Ondan sonra kabul ve teslimiyet göstermek gerekir'' ''Bu Allahü u Teala'nın özel ihsanıdır'' ''Bunu da kim herkese vermiyor''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 Önce diyor, gözyaşıyla gözlerini yıka, ondan sonra evlerin dostunun yanına gidiyor. Kanımız değişti, kanımız. Da Batı niye gelsin burada savaşsın ki? Elin gavri niye gelip burada peki dinsizlik yapsın ki?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 Damarlarda sanki kan gezmiyor. Sanki idrar geziyor. Şeriatın bir sureti var. Bir dakikati var diyor. Ve suratuhu. Şeriatın sureti var ya. Huve nasibi, Ulema-i zahir. Allahu teala sahihım. Allah bütün mesailerini <gülüyor> bütün gayretlerini kabul buyursun. Ulema-i zahir. Ulema-i zahir yani diyelim Ayetlerin sadece zahiri manalarıyla yetinen peki alimdir bu. İşte efendim bu fiildir, bu faildir, bu mevcludur vesaire. İşte bu harfiçer şuraya talük eder, burası mütteda, burası haber vesaire. Aha buna anlar diyor. Bu kadarından öteye gitmez diyor. Kaldı ki, kaldı ki bu var ya bu. Bu burası, bu, bu adamlar dahi bu noktada yetişilecek gibi değil. Tamam mı? aman bunun üstünde biz bir takım zevat var. Eylullah var. nereden has sırdaş kabul ettiği dostları var. İmam-ı Rabbani onları anlayışını söyleyecek. Bu adamların şimdi şu ulema-i zahir dediği sadece kitapla yetiniyor vesaire. Kafa durdu. Cek kafa çalışıyor ama kalp çalışmıyor. İslamiyet'te hedef şudur ilimde. Kafan dolduğu müddetçe kalbinde basacak.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 Mevlana Cennet-i Ruhm-i Ruh buyuruyor ki Bir memlekette bir memlekette bir Mevlana'nın dostu incitilmez ki Allahu Teala oraya bir bela vermesin. Sen geç duvarın arkasına, perdenin arkasına geç bir de buradan bak. Peki şu memlekette olan olaylara bir tane değil kaç tane Eyrullah'ın kalbi deliklişik oldu biliyor musun kardeş? Şemsi Tebrizi Konya Karatay Medresesi'ne gidiyor. Konya Karatay Medresesi hala dünyadaki eğitim sistemlerinin ulaşamayacağı kadar güçlü bir medreseydi 800-100 yıl önce Anadolu Selçuklu Devleti zamanında 16 tane talebeye 32 tane hoca düşüyor. Dünyada bana bir, böyle bir üniversite gösterin bakayım. 16 tane talebe 2 32 tane hoca düşüyor. O kadar kaliteli eğitim yapıyor. Cemci Tebrizi oraya uğruyor bakıyor ki işte efendim talebeler müzakere yapıyorlar. Hocalar, müdürrisler ders mütahale ediyorlar. Kale Ebu Anife, İmam Azam böyle dedi. Vakale şafi'i i̇mam Şafi'i böyle buyurdu. Öbürü diyor. Vakale sibeveyi Nahi ilminde İmam, İmam-ı böyle buyurdu. Kale zeccacu, İmam-ı Zeccac böyle buyurdu vesaire. Dedi ki, dedi ki, yahu dedi mübarek olsun dedi. Bak bunlar işte ulema-i zahirin kriterleri bunlar. Dedi ki siz ne zamana kadar dedi başkasının ilmiyle ve malıyla dedi idare ve iş yapacaksınız dedi. Siz ne zaman şunu söyleyeceksiniz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 Bazıları fıkıhtan hidayeyi, bazıları usulü fıkıhtan pezdevi adlı kitabı yegane ilim kaynağı gördü vesaire falan filan. Ama Rabbani ki onlar başımızın tacı ama iş bundan öte öte öte öte kitabın kabuğunda kaldın içini ne zaman peki nüfuz edeceksin? Hala işte kavun karpuz kabuğu yiyorsun sen ne zaman peki içini nüfuz Ne zaman peki içini nüfuz edeceksin? Yani e, Ehlullah'ın sahip olmuş olduğu Kur'an anlayışıyla peki iman ve İslam anlayışıyla bir yere daha genel bir ifadeyle böyle sadece kitabın kabuğuyla, içiyle yetinen vesaire kaldı ki bugün kitaba bile bakan kalmadı neredeyse. Bu işin biraz delisiyimdir affedersiniz. Bazı kitaplar geliyor Türkiye, üç tek geliyor, üç tek daha yok. Üç tek, üç tek birisini affedersiniz bu deli alıyor. Bir de Cübbeli Ahmed alıyorum. Ondan sonra ilgilenemiyor, uğraşamıyor. Onun da yani işte kitap tercihini ben yaparım. Ee, ona hizmet olsun diye, yardım olsun diye. Bir tane kalıyor kitapçıda. O da artık nereye gidiyorsa. Türkiye'ye 73 milyon kitap, peki 3 geliyor. Ve bu Türkiye nereye gidecek peki? Ne dünyanın efendisi olacağız, ne ahiretin efendisi olacağız. Bu kadar dibe vurduk peki. Elimizde iki tane, 3 tane kitap, peki...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 e anlatan bir şifa-i şerif yok ya. Ben seni kimden soracağım ya? Senin adresin neresi ya? Bugünkü kütüphanelerde en fazla nüshesi olan kitap Kadı'yı yazın şifa-i şerifidir. Hilye-i Hakaneler yazmışlar, evlerine asmışlar, boyunlarını asmışlar. Yani imanı, İslam'ı, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem'i yani yemişler ya. Yemişler ya. Benim dinimin ilk emri namaz kıl değil. Dinimin ilk emri oruç tut, ne bileyim zikret, sarık cübbe şallar, çarşaf giy değil. Benim dinimin ilk emri ikra'a, okko, okko. Beyninle meşgul oldu Allah Celle Celaluhu. Ben beynimle meşgul olmuyorum, benimle meşgul olurum, affedersin. Bu neyin nesi ya?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 Daha ne dün işte 150 sene önce Filipeli Halil Fevzi Efendi Allah gani gani rahmet eylesin. Allah. Fatih Camisi'nde ilmi Hikmet'ten Kazimi'yle kutuyor. Bu kadar incecik bir kitap yani. Ne diyeyim sana yarım santim bile yok neredeyse. O kitap okutuyor. Ve kitap 11 sene de bitiyor. Halifevzi Efendi dersten sonra bozdoğan kemeri var. Tunkapani Köprüsü'nün inerken bir kemer var ya, evi de oraya yakındı. Ve Halifevzi Efendi dersten sonra omuzlarda gidiyor. Şimdi bir futbolcu gol atıyor. Nasıl herifi havaya fırlatıyorlar ya? Halifevzi Efendi latif la tesirli omuzda gidiyor. Adamın aya, adamın ayağı yere hasret gitti. Adamın ayağı yere değmedi arkadaş. 100 sene 150 sene önce onlar böyleydi. O millet öyleydi. Bugün peki kitap Türkiye yetmiş üç milyon kitap okuma alışkanlığı olan sadece kırk bin kişi. E ee, bunun içerisinde şöyle güzel hikmet dolu vesaire kitap okuyan, e o, o yani kırk bin kişinin yüzde kaçı? Ya işte yüzde biri ya ikisi geri kalan hiç abidik gubidik kitaplar vesaire. Çöplüğe döndük çöplüğe.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 Bu kadar eksikliğe rağmen yine nereden çıkartıyor ya şeriatın sureti, hakikati bilmem ne vesaire vesaire. Bu türlü lafların anlamı yoktur. Ve ilmi Şeriatı Sûret ve Akikatın Şeriatın sureti var, Hakikati var. Ve Sûreti Şeriatın suret tarafı, kabuk tarafı değilim. La teşekkür ve la temsil. Nasib o zahir, ulamai zahirin peki nasibidir bu. Şükür Allahu Teala sayyihum. Allahu Teala bunların sahilerini meşgul kılsın hizmetlerini kabul buyursun diyor. Kadi beydavi tefsillerin padişahıdır çok dakik bir kitaptır. Allah gani gani rahmet eylesin. Üstad-ı Aduddin İciğe gelmiştir, mevakifi yazan zat. Aduddin İyici'ye demiştir ki, ''Efendi Hazretleri, ben bir tefsir yazmak istiyorum. Peki, ne buyurursunuz?'' Ee, Dedik ki, ''Oğlum iyi, dedi. yalnız seni bir imtihan edeyim, bakayım.'' dedi. ''Bana kalburla alakalı kaç tane kelime söyleyeceksin?'' dedi. Yani kalbur manasını ifade eden kaç tane kelimeye? İşte dedi ki, ''Gırbal'' dedi mesela. ''İyi tamam, bir.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 Zannetti ki hocam farklı bir kelime söyleyecek, orada beni imtihan Aksilik ya gene dedi ki gırbal hakkında say bakayım dedi, kaç tane kelime biliyorsun? Yetmiş tane saydım dedi. O zamanlık evladım şimdi tefsir yazabilirsin. Ulema-i Zahir diyor ya, bir defa ulema-i Zahir'in peki altyapısı bu kadar zengin, bu kadar zengin olmalı. Muhtasarıl maani sadece diyelim ha zahiri tarafını sana anlatır. Mutavval, etval, evsat sadece zahir tarafını, o batın tarafı o esrar-ı manalar vesaire onlar tasavvuf ve tarikattaki makamların ihrazından sonra asıl oluyor. Sadece Kur'an'daki takdim ve tehir hadisini incele. Cenab-ı Celle Celalü diyelim ki ve ilellahi tuhşarun. Diyelim mesela normal gramere göre Niye Allahü Teala tuhşerûne ilallah demedi ve tuhşerûne ile, ile, ile, ile Allah ilallah demedi. Niye Allahü Teala ilahi başa çekti peki ve ilallahi dedi peki. Böyle bazı kelimeler sonra gelmesi gerekirken bize göre Mevla ne yapıyor bazı kelimeleri başa çekiyor. Ne demiyoruz, iyya ki diyoruz. Takdim tehir, yani bazı kelimeler önce gelmesi getirilmesi, bazanın sonra getirilmesi hadisesi üzerine şahsenin yani affedersiz elinde bir kitap var, 800 sayfa sadece bunu inceliyor. 800 sayfa. rahmet ne rahmetin eci fazı kısa yürekin ustalar nakşi meşayikhinden Abdullahi mi Arvasi? Ee, şifahi olarak böyle yazılı değil şifahi olarak işte ayetleri yorumluyor. Zahiri manası batini manası vesaire vesaire vesaire. 16 sene senede tahaya geldi. Ömrü yetmedi orada vefat etti. Ben peki ondan sonra alacağım piyasadaki efendim bir kitabı işte bunun manası budur vesaire. Arka arka arka arka anlamları kim düşünecek? O senin aldığın mana var ya, işte o sadece zahiri manası. Gerisi, gerisinden bir şeyimiz yok. Ve ben Kur'an'ı biliyorum. Ne alakası var ki? Abdullah i̇bn Abbas radıyallahu anh'u berikas sahibi diyor ki, Abdullah i̇bn Abbas derdi ki, her ayetin 60.000 bin türlü manaya ve tefsire ihtimali vardır diyor. 60 bin, ben hiçbirisini bilmiyorum ya! Benim halim ne olacak? Ben bacaya düştüm, her tarafın kapkarı maniye oldu ya! Molana Celaleddin Rumi "Kaddes Allahu sirro" "Kat aflahul mu'minun" ayetini konuşurken sadece kat üzerine kat üzerine kat kelimesi ki bellidir bu. Naiv'de söylenir işte, fiilin mazinin başına mi, tahkik ifade eder. Muhakkak ki manası verir. Fiilin muzarın başına gelse, eglebiyetle genellikle bazen manası verir. Mevla için kullanılırsa gene muhakkak manası verir. Bitti bu kadar yani, belki bir cümle daha bir şey söylenir. Ama sadece kat kelimesi üzerine bu zat, bu zat bir hafta konuştu. Babası Sultan Baha Ovalet Aha, O da Konya'da yatıyor, yanında yatıyor Ve asredeki Vav'un üzerine peki bir hafta konuştu Erzurum'un sabık ulemasından ce, Sabık müftü efendi Solakzade Mehmet efendi Allah rahmet eylesin Ya erdub le ima eki ve ya sema ve akli Cenab-ı Nuh Aleyhisselam kıssasını anlatırken diyor ki Ey gök sen suyunu tut, ey yer sen de suyunu yut. Yani tufan bitsin diyor. Sadece şunu şunun üzerine Solakzade Mehmet Efendi'nin babası bir hafta konuştu Erzurum Merkez Lala Paşa Camii'sinde. Kur'an nereden gidiyor? Kaldı ki konuştukları hep zahiri mana üzere dönüyor yani. Daha biz batına geçmedik ha. Daha Elullah'ın peki Evliyaullah'ın tefsirine geçmedik ha. Burası bir derya. Düşen boğuluyor. Allah Celle Celaluhu surette kalmaktan muhafaza eylesin. Amin. Hakikaten nüfuz etmeye bizleri muvaffak eylesin. Şair-i Fuzuli'nin dediği gibi yani mesele öyle bir takım tıstınahlar ezberlemekle bir takım kitaplar devirmekle bitecek gibi değil. Bitecek gibi değil. Her kimin var ise zatında şerareti küfrü istilahat-ı ulum ile Müselman olmaz. Ger karataşın kızıl kan ile rengin eylesek rengi tagyir olunur lakin la'li bedahşan olmaz. Eylesek tutiye talim edayi kelime ot. sözü insan olur ama özü insan olmaz her kimin var ise zatında şerareti küfrü kimin mayasında peki he gavurluk var ise diyor yamukluk var ise diyor istilahatı ulum ile müselman olmaz yani böyle efendim ilimde terimler var istilahlar var e, Tabirler var. Bunları ezberlemekle, yutmakla. Peki o Müslüman olmaz. Gel karataşı kızıl kan ile rengin eylesek. Diyor ki simsiyah bir taşı diyor. Kırmızıya boyasak diyor. Kırmızıya boyasak diyor. Rengi tağyir olunur. Ama la bedahşan olmaz.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 Yani sen şimdi sarık cübbe şal var tamam, Kur'an-ı Kerim'i ezberledin, Arapçan şöyle falan, bir de işte tar tarikattan takıldın, aksesuar tamam vesaire. Fakat için fokur fokur kaynıyor. Seni gidi seni, beni gidi beni, zannetmesen bedahşan peki yakut oldun sen. Sahtekarlığın banası yok, simsiyaksın sen veya ben tamam mı? Sadece bizi kırmızıya bayarmışlar ve kendimizi yakut diye satıyoruz. Yo! Ey lesek tutiye, talimi edayi kelimat, papağan siz diyor, öğretin diyor şeyi diyor. bir takım kelimeleri söylemeyi diyor. Sözlü insan olur ama özü insan olmaz diyor. Papağan tamam. Söz ben baktığımız zaman insan gibi söylüyor vesaire ama özü ise hayvan. Hayvan, oku kitapları, yut kitapları vesaire, hiç hala kapkara. Halife Harun-u Reşit, Rahim-i Allah'tan bir vardı. Yasin'in hiçbir galat, hiçbir hata yok. Makarici tam. Bütün harfler de yerinden çıkmak suretiyle Yasin'i aynen bir hafız kurra gibi okuyor. Abdullah hocam onun belki yani şeyi olurdu, talebesi olurdu en fazla.